628 konu Hz Ömer'in vefatı esnasında Allah korkusundan dolayı söyledikleri İbni Ömer şöyle anlatıyor vefatından hemen önce Hz Ömer'in başı dizlerimin üzerindeydi bana başımı yere koy dedi Ben de hadizmde durmuş Hayerde senin için ne zararı var dedim O ise sen yine de yere koy dedi başını yere koyunca da şunları söyledi eğer Rabbim bana merhamet etmeyecek olursa vay benim halime, vay annemin haline, Hazreti Ömer hançerlendiği zaman şunları söyledi, Allah'a yemin ederim ki yeryüzü dolusu altınım olsaydı onun azabı gelmezden önce hepsini verip kendimi o azaptan kurtarmaya çalışırdım.